Karşı karşıya geliyor. Kendi Genel kumandan değil. Sıradan bir kumandan. Muhtemelen Hazreti M.A. onun kumandanlığını elinden alıyor ya. O zamanı denk geliyor. 60.000 kişi karşı taraf. Halit gündeyiz düşünüyor, düşünüyor. Geliyor genel kumandana diyor ki Bana yetki ver. Ben kendi istediğim adamları seçeyim Müslümanlardan. 30 kişiyle bu orduyla savaşmaya gideyim. 30 kişi. 60.000 kişiye karşı. Genel kumandan diyor ki, ''Ey Halif, biz seni böyle bilmezliyiz, sen böyle şakalar yapmazdın, dalga mı geçmesin?'' 60.000 kişiye karşı 30 kişi mi? Vallahi ben şaka yapmıyorum, ciddiyim. Taz diye istediğim şey, adamları ben seçeceğim. özel adamları götüreceğim. Tartışıyorlar, nihayetinde 60 kişiye razı oluyor kumandan. 60 kişiyle anlaşıyorlar. 60 kişiyle 60.000 kişiye karşı gidiyorlar. Orduya yaklaştıklarında Rum orcusundan sesler yükseliyorlar. Hey, bizim meslek aramızda kılıçtan başka bir şey yok. Elçi mesleği istemiyorum. Bizim meslek aramızda sadece kılıç hüküm verir. Kayıpın verdiği şeyizi elçi mi zannediyorsunuz? <gülüyor> Vallahi bizimle bizim aramızda da zaten kılıçtan başka bir şey yok. Savaşmaya Savaşıyorlar biz. 62 adamı elçi zannediyor, elçi heyeti yani. Ve savaşıyorlar 2000'ten sonrasına kadar. Müslümanlarda 32 şehit oluyor. 15 kişi gazi oluyor. 15 kişi de kayıp. Rum ordusunun 15 bin kişi öldürüyorlar. 15 bin. Ne, demek, ne Allah, bunu Allah habib etmiyor mu? Bir insan biyolojik olarak, fizyolojik olarak, bilmem ne olarak, yani mümkün mü böyle yani? bir şey? Yani 15 bin kişi nasıl öldürüyor ya? 30 kişi, 50 kişi öldürebilir mi? Öldürüyor. E bu derdi Rasulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Siz amellerinizle savaşıyorsunuz. Yani sabit amelleriniz olduğu için galip geliyorsunuz. Ya da galip gelemezsiniz. İslam tarihinde ne zaman Müslümanların saygısı, tecih, idratı, donanımı, kafirlerden üstün olmuş. Çok nadir dönemler böyle değil mi? Ruhanoğlu. Halib bin Meyid bakıyor 30 tane şehit var, 15 tane. Gazi, 15 kişi kayıp. Halib binin dizini dövmeye başlar. Eyvah diyor. Be, ben Rasulullah'ın seçkin sahabelerini ölüme götürdüm. Onları öldürdüm. 45-50 bir şehit olduğunu düşünüyor. Sonra düşünerek sebesim ediyor. Ben onların nerede olduğunu biliyorum diyor. Ya. O kalp olan 15 kişi var ya. Ona dünya dödüğünüzü görüyoruz. Atına dünya, bu ordunun peşine gidiyor. 15 kişi, geriye kalan 45 bin kişi kovalıyor. Allahu Allahu Ekber. Allah. Vallahi bu efsane değil. Mi? Bu efsane bir mutluluyor. Allah ile aramız iyi olsa, ne diyor? Allah kendine rahmet eylesin. Hakiki imanı elde eden bir insan, kainata meydan okuyabilir. Vallahi okuyabilir. Kainatları ne yapacağız? Öldürecek, öldürsün. Şehit olacaksın, öldürür. Yine harim güneyler olacak, bana bakar mı? Bu da çok hoşuma giden olayların sensi. Rum ordusunun büyükleriyle karşılaşıyoruz. Elçi olarak gidiyoruz. Rum ordusunun büyükleriyle diyorlar ki, biz biliyoruz ki siz Araplar buraya sadece arazilerinizi genişletmek için para için gelmişsiniz. Biz size istediklerinizi vereceğiz. İstediğiniz kadar para vereceğiz. Boşa boşa kan atmayacaksınız. Ne istiyorsanız size vereceğiz. Gidin. Ayrıca biz sizin kanınızı bekmek istemiyorum. Sizi öldürmek istemiyor. istemiyor. Ayrıca bizimle savaştığınız takdirde hepinizin öleceği muhakkak. Çünkü biz, askerlerimiz kılıçlarını zehirlenmişler. Yani zehir sürmüşler. Sizin yaralı kurdurman mümkün değil. Onun vücudunuza temas etmesi yeterli. Hepimiz ölürsünüz yani. Kılıç darbesinden, mızrak darbesinden ölmezseniz zehirden ölürsünüz. Onun için, kendinize yarış çekmeyin defolun gidin, deneyi getirin. Haridun gelince Allah Allah diyor ki Allah haridun gelince ayağını, cenneti öpmeyi, yüzünden hafif etsin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Diyor ki bir, bir, Allah'ın dinini hakim kılıp, Allah'ın kelimesini yüce kılmak için savaşırız. Dünyalı bir şey için savaşırız. İki, ben daha öncesinde ahmak olduğunu duymuştum ama görmemiştim diyor. Şimdi gördüm, hakikaten ahmakmıştım ''Şu bahsedin zihni çok merak ettim.'' Bakabiliyor muyum, nasıl bir şey diyor? Bir tak zehir getiriyor. Khalid-i Meyit raciallahu anhu, der ki ''Hakbiallahu la ilahe illa huwa aleyhi tevekkertu ve huwa rabbul ars-u'azimhu'' Tastı kafasına döküyor. Allah istemezse bize kimse zarar veremez. İçiyor, hiçbir şey olmuyor. Bu nefsane değil Müslüman. Efsane değil. Ama Khalid-i Meyit olmak lazım, öyle değil. Şimdi oturduğunuz yerine, dediğim gibi, günahların ortasında Sağa baksanız günah, doğa baksanız günah, önümüze baksanız günah, gencimiz günah, gündüzümüz günah, Halit'in dediğin bu durumunu tasavvur edemeyiz. Yani tasavvur da edemeyiz. Bırakın yaşamayı, tasavvur dahi edemeyiz. Onun için Allah-u Teala kendisiyle aramızı ıslah ettiğini de hatip etsin inşallah. Tasvat gaybı olmayı hatip etsin. olmadan sözcüğü olmaz, tasva olmadan cihat olmaz, tasva olmadan şehadet olmaz. Olmaz ya, birazcık ablâhattın üstündeki sayesinden bahsediyoruz. Kardeş buradaki abisini arıyor, abisi gibi ne özledin? Dedi ki mercimek çorbası ne özledin? Mercimek çorbası. Biz yüzüne de okumuyoruz mercimek çorbası. bu mercimek çorbası bulamıyor, 10 yaşında mercimek çorbası hasret şehit olur dedi. Öyle şehit olur insan öyle Ama hem yediğin önünde, yemediğin arkanda, karnın sol, sırtın ve her şey yerinde hem bir de şehit olsa, direkt yüzde öte gitse, bir de Hazreti Hamdi'ye beraber has olsa. Bu işte efsane de karşı karşıya geliyor. Kendisi genel kumandan değil. Sıradan bir kumandan. Muhtemelen Hazreti Tanrı kumandanlarının elinden alıyor ya. O zamanı denk geliyor. 60.000 kişi karşı taraf haliz gündeyiz düşünüyor, düşünüyor. Geliyor genel kumandan diyor ki bana yetki ver. Ben kendi istediğim adamları seçeyim Müslümanlardan. 30 kişiyle bu orduyla savaşmaya gideyim. 30 kişi. 60.000 kişiye karşı. Genel komandan diyor ki, ey Halil, biz seni böyle bilmezdi, sen böyle şakalar yapmazdın, Kavga mı geçmesin? 60 bin kişiye karşı gidem. Vallahi ben şaka yapmıyorum. Ciddiyim. Her gün istediğim şey, adamları ben seçeceğim. Özel adamları getireceğim. Tabi nihayetinde 60 kişiye razı oluyor komandan. 60 kişi de anlaşıyorlar. 60 kişiyle ve 60 bin kişiye karşı gidiyorlar. Orduya yaklaştıklarında rule, ordusuna tese yükseliyor. Hey, bizimle bizim aramızda kılıçtan başka bir şey yok. Elçimi için elçi istemiyorum. Bizimle bizim aramızda sadece kılıç çünkü verir. Kayıpın dediği ki siz elçi mi zannediyorsunuz? <gülüyor> Vallahi bizimle bizim aramızda da zaten kılıçtan başka bir şey yok. Savaşıyorlar bizimle. 62 adamı elçi zannediyor, elçi heyeti yani. Ve savaşıyorlar ikiden sonrasına kadar Müslümanların 32 şehit oluyor, 15 kişi gazi oluyor, 15 kişi de kayıp. Rum ordusundan on beş bin kişiyi öldürüyoruz. On bin! Ne demek istiyor Allah! Bunu Allah hatip etmiyor mu? Bir insan biyolojik olarak, fizyolojik olarak, bilmem ne olarak... Yani mümkün mü böyle bir şey yani? Bir insan on bin kişi nasıl öldürüyor ya? 30 kişi, altmış kişi öldürebilir Öldürüyor. E bu Dezha radiyallahu anh ne buyuruyor? Siz amellerinizle savaşıyorsunuz. Yani, Sen tabi amelleriniz olduğu için galip geliyorsunuz. Asa galip gelemezsiniz. İslam tarihinde ne zaman Müslümanların Saygısı, tecih, idratı, donanımı, kafirlerden üstün olmuş. Çok nadir dönemler böyle değil mi? Subhanallah. Halib bin Meyid 30 tane şehit var. 15 tane. Gazi, 15 kişi kayıp. Halib binin dizini dörmeye başlar. Eyvah ki be, Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin sahabelerini ölüme götürdüm. Onları öldürdüm. 45 kişinin ki bir şehit olduğunu düşünüyor. Kalk düşüne, sebesim ediyor. Ben onların nerede olduğunu biliyorum diyor. Ya. O kalp 15 kişi var ya. 10'a dünya dövdüğünüzü görüyoruz. dünya, bu olduğunu peşine gidiyor. 15 kişi, geriye kalan 45 bin kişi kovalıyor. Allahu Allahu Ekber. Allah. Vallahi bu efsane değil. Bu efsane iyi mutlulandır. <gülüyor> Allah ile aramız ne olsa, diyor? Allah kendine rahmet eylesin. Hakiki imanı elde eden bir insan, kainata meydan okuyabilir. Vallahi okuyabilir. Kainat sana ne yapacağız? Öldürecek, öldürsün. Şehit olursun. öldürür. mü? Yine harim güneyi vermeye başlayalım. Bu da çok hoşuma giden olayların sensi. Rum ordusunun büyükleriyle karşılaşıyor. Elçi olarak gidiyor. Rum ordusun büyükleriyle diyorlar ki, biz biliyoruz ki siz Araplar buraya sadece arazilerinizi genişletmek için para için gelmişsiniz. Biz size istediklerinizi vereceğiz. İstediğiniz kadar para vereceğiz. Boşu boşuna kan atma. Ne istiyorsan size vereceğiz. Gidin. Ayrıca biz Sizin kanınızı dethmek istemiyor, sizi öldürmek istemiyor. Ayrıca bizimle savaştığınız takdirde hepinizin öleceğe muhatap. Çünkü biz askerlerin kılıçlarını zehirlemişler, yani zehir pişmişler. Sizin yaralı kılıçlarınız mümkün değil. Onun vücudunuza temas etmesi yeterli. Hepiniz ölürsünüz yani. Kılıç dövüşsünüz, mızrak dövüşsünüz. Ölmezseniz zehirden ölürsünüz. Onun için kendinize ölecek miyim? defolun gidin, deneyi getirin. Harikun veri sana, Allah pahamu diyor ki Allah harikun verdi, ayağını cennete öpmeyi bize nasip Ya Rabbim. Hmm. Ya Rabbim. Hmm. Diyor ki bir, bir, Allah'ın zihnini hakim kılıp, Allah'ın kelimesini yüce kılmak için savaşırız. Dünyanın şey için savaşırız. İki, ben daha öncesinde ahmak olduğunu duymuşum ama görmemiştim diyor. Şimdi gördüm, hakikaten Üç, Şu bahsedin zihni çok merak ettim diyor. Bakabiliyor muyum nasıl bir şey diyor? Bir tak zehir getiriyor. Khalid bin Meyit raciallahu anhu der ki la اللّٰهُ لَا إِلَّهُ وَعَلَيْهِ سَوَكَّرْتُ وَهُوَ رَبُّلْ عَشْهُ عَزْهُ عَزْهُ Tası kafasına döküyor. Allah istemezse bize kimse zarar vermez. İçiyor, hiçbir şey olmuyor. Bu nefsane değil Müslüman. Efsane değil. Ama Khalid bin Meyit olmak lazım, öyle değil mi? Şimdi oturduğumuz yeri, dediğim günahların ortasında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 Kardeş buradaki abisini arıyor, abisi gibi ne özledin? Diyor ki, mercimek çaldasını özledin. Mercimek bir yüzüne bakmıyoruz bu mercimek çaldasını. Sonucu bu mercimek çaldasını bulamıyor, on yüzyaşına mercimek çaldasının hasret, şehit olur dedin. Böyle şehit olur insan, öyle değil mi? Ama hem yediğin önünde, yemediğin arkanda, karnın sol, sırtın ve her şey yerinde, hem bir de şehit olarak direkt yüzde gitse, bir de Hazreti Hamdi'ye beraber has olsa. Bu işte efsane. <gülüyor> vakti hiç mi sağlık yani aynı lezzeti aldı aynı hazı aldı demek ki o anı Allah'ın sağlığı istediği gibi okumak öyle değil mi? aynı hazla 9 geri dönüyor şimdi biz Müslümanız cahiyetten İslam'a geçmişiz 10 yıl, 15 yıl, 20 yıldır İslami hareketin içerisindeyiz fakat 20 yıl müddet tarafında İlerlememiz gerekirken, imani olarak, islami olarak, takva olarak öyle değil mi, Cihad olarak ilerlememiz gerekirken Subhanallah, öyle bir hale gelmişiz. İlk Müslüman olduğumuzda, ilk vahid olduğumuzda, ilk Müslümanlarla tanıştığımızda secdeden aldığımız nezeti alamıyoruz. Namazdan aldığımız nezeti alamıyoruz. Şu ortamlarda aldığımız fazlı nezeti alamıyoruz. O zaman sohbetlere iştiyata gelirken sonra sonra sanki bütün islami ibnilere olmuş gibi sohbetlere gelmemeye başlıyoruz, sohbetlere katılmamaya başlıyoruz. Hoca beğenmemeye başlıyoruz, alim beğenmemeye başlıyoruz, cemaat beğenmemeye başlıyoruz. Topluyoruz, topluyoruz, en son bir tek biz sanıyoruz. En iyisi biziz. Hazreti Hesul'a harekat keserlerine duyuyoruz. İnsanlar helak oldu, insanlar helak oldu, insanlar helak oldu diyen adamın kendisi helak olmuştur. Öyle değil mi? Cemaatleri beğenmeyen, hocaları beğenmeyen, yazarları beğenmeyen, alimleri beğenmeyen, kardeşleri beğenmeyen adam, kendisi yani bozukluk vardır kendisinde hadise göre. Binaenali gelmengi çalıştığımız nokta neresi? Birincisi bizim asli kaynaklarımızdan yeniden dönmemiz lazım. Bugünden tezi yok yani. Bugünden tezi yok. Hemen bu ortamdan sonra bizim yeniden nebevi hareket metodologu gözden geçirmeniz lazım. Kur'an'a gelmengi dönmemiz lazım. Biz Müslüman olarak cahiliyeden niye İslam'a gelin? Ne tip amaçlarımız var? Ne tip hedeflerimiz var? Bu İslami çalışmaların amacı nedir? Biz nereye bağlamak istiyoruz? Biraz daha çok sayıda kitleye hitap etmek mi istiyoruz? Herkesin namaza başlamasını mı istiyoruz? Biz neyiz? Kimiz? Neciyiz? Hedefimiz ne? Kimi örnek alıyoruz? Kimi hayat metodunu kendi hareketimiz için hayat metodu olarak belirliyoruz? Neye göre yürüyecek? Yolumuzdaki engeller nelerdir? Bu engellere karşı şey, nasıl tavır takılmamız gerekir? Yeniden göre bunlara bakmamız lazım. Yani yeniden davayı, daveti, mübevi hareket metodunu Sanatullah Aleyhisselam'ın hayatını gözden geçinmemiz gerekir. Bu birinci madde yani. Uzun bir şey tabii ki. Durup, oturup korsak günler alıyor değil mi ya? Sohbetler yetmez mi? Kitaplar yetmez mi? Ya. Yeniden görmemiz lazım. İşin özetini. İkincisi, Peygamber Efendimiz'e diyor ya, zaman geldi, düşmanlarının kalbinde size karşı korku çekip aldın. Sizin kalbinizde de vehem yer açtık. Kabirler diyorlar şey ki, ''Ey Allah'ın sebebi, vehen nedir?'' Peygamber Sallallahu Aleyhi buyuruyor ki, ''Vehen, dünya <gülüyor> ve ölüm korkusu.'' Bugün istisnasız, en macize yani gördüğüm, ben dolaşmayı söyleyemeyiz diyeyim yani. Bunu sadece herhangi bir cemaat ile ilgili yani. Mesela sadece Türkiye'nin ilgili de yani. Ümmetin bugün böyle bir problemi var. Müslümanların hepsi dünyayı çok seviyor. Kebabı çok seviyoruz, tatlıları çok seviyoruz. Demek ki dünyayı seviyoruz, öyle değil mi? Kaliteli marka evlere binmeyi çok seviyoruz. Kaliteli marka arabalara binmeyi çok seviyoruz. Lüks evlerde oturmayı çok seviyoruz. Müslümanların evine gittiğimizde 100 tane Müslüman evinden 99 tanesi adam fakir de evi lüks, halısı lükstür, perdesi lükstür, mobilyası lükstür. Dünya seviyor değil mi? Lüks aşkı var Müslüman. Ölüm kimse ölüm düşünmüyor. Muhabbetlerimize bakın. 7 gün içerisinde 20 defa, 10 defa, 20, 10 defa bir araya gelsek, 10 tane meclisimizden kaç tanesi bize Allah'a hatırlatıyor hakikaten Kaç tanesini Allah'ın Allah dinini, davamızı, Müslümanların durumunu, mücahitlerin durumunu konuşuyor? Muhabbetlerimizde diyelim ki mesela haftada 10 gün bir araya geldik, 10 gün muhabbet ederken kendi aramızda içtiğimiz içeceklere, yediğimiz yiyeceklere, verdiğimiz paranın yarısını sizce Müslümanlara gönderiyor mu? Bunu bir soru olarak size soruyorum. Bence göndermiyoruz. Ya benim gördüğüm ortamlar öyle. Göndermiyoruz yani. Önce kendi midemi. Önce kendi kılığımız, fiyafetimiz. Önce kendi evimiz. Önce kendi arabamız. Önce kendi çoluğumuz, çocuğumuz. O da zaruri ihtiyaçlar değil. Lüks ihtiyaçlarının tüm kelimeyi ettikten sonra İslam için, İslam daveti için, İslam daveti için, Müslümanlar için arsa kalan bir takım artıklar varsa da veriyoruz. Sonra niye şeriat gelmiyor? Müslümanlar niye zayıflamış? Müslümanlar niye rehavete kapılmış? Ortaya çıkarır değil mi? Dünya birleşmez. Dünya'yı isterler, ölümden nefret eder. Ömer bin Abdülaziz Rab'yallahu A'lhu haftada bir gün bir grup alim oluşturmuş, onları topluyor. Diyor ki, bize bugün sadece Allah'ı hatırlatacaksınız, bizi ağlatacak, yüreğimizi ağzınıza getirecek, bizi korkutacak ayetler okuyacaksınız. Alimlere böyle bir görev olmuş. <gülüyor> haftada bir gün, cehennemden bahsedeceksiniz. <gülüyor> Allah'ın azabından bahsedeceksiniz. Allah'ın intikamından bahsedeceksiniz. Hafızda bir gün. Alimler gelirlermiş, anlatırlarmış, anlatırlarmış. Ömer gün Abdülaziz radiyallahu anh'ın sakalları ıslanana kadar ağlamış. Ve oradaki alimler. Düşünün. Hiç böyle bir, böyle bir amacınız var mı? Böyle bir çalışmamız var mı? Yani sizinle sevgilim ki çok açık konuşmak lazım yani. Sizin, bizim, hepimizin ya. Böyle bir çalışmamız var mı yani? Kardeşlerle hafızda bir gün bir araya gelelim. Şu klişeleşmiş, standartlaşmış, artık... Tabiri caizse betonlaşmış şeyin dışına çıkıp böylece Allah hasrası için ağlayamayız. Var mı böyle bir çalışmamız? Yok. Belli ki dünya kendimizi kaptırmış üzere değil mi? Bu da ikinci tehdit. Böyle olduğu zaman cemaat bireylerden oluşur, ümmet cemaatlerden oluşur. Bireyler bu halde olunca cemaat de bu halde olur. Cemaat bu halde olunca ümmet bu halde olur. Onun için ben başta veririm. Bu eksenle konuşmamız gerekmesef. Ümmet ekseninde konuştuğumuz zaman Bireyler cemaate oluşturuyor, cemaat ümmete oluşturuyor. Ama bireylerde de gördüğünüz gibi bir hareket yok, öyle mü? mi? Cemaate de yok, ümmete de yok. Allah da bahsediyor. Benim gördüğüm acizden ikinci şeydir. Üçüncüsü, nasihatleşmenin eksikliği. Müthiş. Müthiş bir eksiklik. Müthiş bir gedik, müthiş bir açık, biri çepe çepe kuşatılmış. Ve farkında da değil. Ve umurumuzda da değil. Kasa verilenler diyor ki, Ma teras kaum kenaupah, ilah zul. Harapan bir kavim kendi arasında nafsi hati semu itu kedua sahaja zul. Zulatah mahkum. Bukan orang kau tu mesti zulatah, betul tak? Hasan al-Banna, harapan berkabul? Kedua aras kita nafsi hati semu itu kedua sahaja zul. Zulatah mahkum. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Dokuncu boş konuşmada geçiyor. Üç saatlik sohbetimizin, dertimizin, iki saatlik dünyalık muhabbetlerle geçiyor. Boş esirilerle, boş şakalarla, boş konuşmalarla, şaka dahi olsa yalanlarla. Bu bizim vakamız değil mi? Acı ama gerçek. Şimdi böyle bir şey var. Bu olduğu zaman, nasihatteşme olmadığı zaman zillete mahkum oluyoruz. Fertler zillete mahkum, cemaat zillete mahkum, ümmet zillete mahkum olmuş oluyor allah usala fezeng bilib sure ta'zila wala asr inal insani lati khus illa allazina amanu wa amilu ssalihati wa tawasu bil haqqi wa tawasu bi sabr yulazim asr. Imam Shafi'i diyor ki eğer Kur'an'da bundan başka sure inmemiş olsa bu insanlara yeter. Ve abi Abdurrahman diyor ki insanlar bunu düşünse bu Küsrana uğramamak için, zarara, ziyana uğramamak için kaç madde koyuyor önümüze? Dört madde. İman etmek. Salih amel işlemek. Hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Kurtuluş için Allah-u Teala önümüze koyduğu dört maddenin ikisini yüzdürüz. Tavsiye yüzdürüz. nasihat ilgili. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Hak, sabır. Hak, sabır. Sürekli bizimize tavsiye etmiyoruzlar. Sürekli tavsiye etmiyoruzlar. Hakkı yaşamaya başladığınız zaman dışarıdan tepki alırsınız. Cahiliye toplumunun elemanlarını cahiliye toplumuna alıp İslam'a kazandırdığınız zaman tepkiyle karşılaşırsınız. Allah da buyuruyor ki şüphesiz kesin mallarınızda ve canlarınızda imtihara tabi tutulacaksınız. Sizden önceki ehl kitaptan ve müşriklerden çokça eziyetler işiteceksiniz. Artık kim sabreder ve Allah'tan korkarsa şüphesiz ki bu yapılmaya layık işlerden Allah Sabr dengan izin zayi etmez. Şimdi biz izin istilah. Lokman Lokman Aleyhisselam'ın nasihatine bakın ne diyor? pada iyiliği emret, kötülükten nehyet, başına gelenlere de sabret. Niye iyiliği emret, setelah terjadi Yani tebliğden hemen sonra Lokman Aleyhisselam, başına gelenlere sabret diyor. Çünkü iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, baiklah perintah getirir. kejahilan sıkıntıyı getirir. Maksudnya, tepki getirir. segera Lokman alaihi Söylediğim, muhakkak göreceksin bu eziyete sabretmekle. E şimdi nebevi hareket metodunu birinci maddeyiz. Okumayan, incelenmeyen, buna iman etmeyen, bunun şuurunda olmayan, bunu dille değil, akılla değil, kalple, kalple tasdik etmeyen, bunu onaylamayan bir adam, ikincisi, dünya sevgisini kalbinden çıkarıp atmamış Ölüm tüskünü olmamış bir adam, bu ilk iki maddi bir araya getirmemiş bir adam <gülüyor> ufak bir yalpalamada, ufak bir sıkıntıda, gelen ufak bir tevkide hemen nasihatleşmeyi de terk eder, daveti tevkide terk eder, değil mi? Acı bir şeyimiz yani. Allah'ta ayak alınca sabit kısmı iş yani. Onun için nasihatleşmek, nasihatleşmek, nasihatleşmek. Bu çok acı bir şey. Maalesef Müslümanlar arasında şu anda Benim acizler bir kardeşimiz olarak, günahçer bir kardeşimiz olarak Allah'a Allah da bizim de şimdi günahlarımızı bağışlattın inşallah. Gördüğün mesele bu. Yani nasihalleşme maalesef yok. Yani yok. Ancak, düşünün mesela biz mescidiz burada. Bir çalışmamız var. Allah'a hamdolsun, Allah da hamd çalışmamızı belirtilmesin. <gülüyor> kendi rızası için, kendi rızasına uygun, kendi rızasına kavuşturacak ameliler işlemi nakib etsin inşallah. Mübarek kılsın, Allah'a da ayaklarımızı sabit kılsın. Böyle bir çalışmanın içindeyiz. Ama biz bizimle ne kadar nasihat diyoruz? Ferdenfer toplum olarak ne kadar nasihat ediyordu sohbetlerde. Gayet resmi klişeleşmiş sohbetler. Yer geliyorum Müslümanlar arasındaki sohbetler cami vaadlarına dönüyor. Vallahi ben bunu abartmıyorum yani. Ve burayı müzik söylemiyorum ben yani, yanlış anlamıyorum. Ümmet yani ümmet böyle bir şey var. Yer oluyor, bakın biz Hursa'daydık. Allahu Ekber, Allah haklarımızı afiyet Bugün arkadaşlar almıştım. Diğeri de yemek yiyeceğiz. Böyle bir yemek ortamda. Arkadaşlar var, Müslümanlar var. Böyle. Bir eskirler başladı. Bir gülmeler başladı. Bir muhabbetler başladı. Oturduğumuz yerde herkesin işitebileceği şekilde yüksek sesler kahkahayla gülüyoruz. Vallahi ne cennete müjde almışız, ne cehennemden azat olunca dair bir haber var, ne eskirler kurtulmuş, ne ırza ticavir eden bacılar kurtulmuş, bir şey olmamış. Ama biz kahkahayla gülüyoruz. Allah abim rizmden razı olsun, dedi ki Hocam dedi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyeti, gülme şekli, hangi gülme şeklini rizmde söylüyor musun dedi, bana sordu Vallahi benim başımı aşağı kaynat suları döküyor Allah Allah razı olsun Herkesin başından aşağıda kaynat suları döküyor Bizi söylüyor çünkü Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyeti, gülme şekli bizim güldüğümüz şekli Allah resulü onu nehyetmiş kahvayla gülmemiş, sebebcih etmiş Ama biz kahvayla Ağzımızı aşağıya gülüyor. Orada mesela bizi hatırlattı, Başımıza aşağı kaynar sular döküldü ama ben o ortamı hala unutamıyorum. Şimdi bizim bu ortamları düzeltmemizin zamanı gel gelmemiş miydi? Düzeltmemiz gerekmiyor mu ya? Yani? İşte cemaat budur. Bu ortamlardan oluşur. Ünle cemaatlerden oluşur. Birbirimize sık sık nasele etmiyoruz, hatalarımızı lazım. Bir sözde deniyor ki seni ağlatan ve sana ağlayan, seni güldüren ve sana gülenden daha hayırlıdır. Biz şimdi bol bol güldürüyoruz. Arkasından Müslümanlar bir hata yaptılar, yaptıkları zaman da bir tekmele biz vuruyoruz. Hatasını da herkesin önünde söylüyoruz. İster cemaat olsun, ister yazar olsun, ister sert olsun fark etmez. Rezil, rüsva yedir. Arkasından gülüyoruz. Önce güldürüyoruz, sonra gülüyoruz. Hadi Müslümanlar nasıl yapmak lazım? Bakın Ömer bin Abdülazzin çağırıyor, aileleri diyor? Bizi ağlatmıyor. Müslümanlar ağlatıyorsun ve Müslümanlar ağlıyorsun diyor. Allah da bunu güzel hakikettir kalbinde imanı yerleştirsin. Tıpkı sahabelerde olduğu gibi. Üçüncü, dördüncüsü, üçünden kaynaklanan dördüncü netice olarak ümmetçilik diyor. Tüm Müslümanlar da ümmette ümmetçilik yapıyor. Şimdi ben ümmette ümmetçilik yapıyor. Ümmet yetimlerini düşünmüyor, gençlerini düşünmüyor. Herkes şimdi ben bunu söylediğimde Allah razı olsun. Elimi vicdanla patın. Buradaki her Elmi vizyonla korusun. En son ne zaman ümmetin gençleri için dua etti? Allah ümmetin gençlerini muhafaza etsin, onu şeytan şerinden korusun. şafilerin şerinden korusun. 15, 16, 17 yaşındaki genç kardeşlerimiz şehit olup gidiyor. Allah onları muhafaza etsin, şehadetlerini kabul etsin. Yenerim onu dua etti. Allah esirleri esaretten kurtarsın. Allah'tan korkmayan, Müslümanlara merhamet etmeyen zalimleri onlara musallat etmesin diye Ersun ne zaman dua ettik? Özda'da ticavü eden kız kardeşlerimiz için Ersun ne zaman dua ettik? Her gün yakalanan ve zalimlere zümrün in altında in inleyen sabilerimiz, sübyanlarımız, kız kardeşlerimiz, analarımız için ne zaman dua ettik? Var mı gündemimizde böyle bir şey? Var mı programımızda böyle bir şey? Biz nereye varmak istiyoruz? Hedefimiz nedir? Amacımız nedir? Biraz daha derneğimizi geniş tatlı büyütmek mi ya? Veya cemaatimizi biraz daha büyütmek midir ya? Bu değildir. Vallahi bu değildir. Bizim amacımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktığımız zaman alnımızın ak olmasıdır. Mahcup olmamamıştır. Ona verecek bir cevabımızın olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsına hakaret edildiği zaman hakaret edildiği zaman, yaptığımız bir şeyler olması lazım. İslami hareket bu demek. İslami hareket bir şirket değil. İslami, yani Kur'an'a bağlı, sünnete bağlı, İslami esaslara bağlı, Müslümanlar için çalışan ve hareket doluk değil. Oturup yatan bir cemaat değil. İslami hareket. Hep İslam'a mensip olması lazım, hem hareket olması lazım. Çalışması lazım, amel etmesi lazım. Dolayısıyla, Ümmetin derdiyle dertlenmekle maalesef yok. Dediğim gibi haftada 10 sefer bir araya geldiğimizde o 10 tane meclisin herkes elini vicdanına koşsun ve kendisine sorsun 10 tane meclisin kaç tanesinde ümmeti birbirimize hatırlatıyoruz. Kaç tanesinde esnaf kardeşler kendi ticari problemlerinden bahsettikleri kadar Taliban'ın karşılaştığı problemlerden bahsediyor. Kaç kardeş? Bizim başımıza ufak bir musibet geldiğinde cemateki herkes işitiyor. Şahsi problem. Vallahi hiç problemler saymaz yani. Ama ümmetin sıkıntısı olduğunu yok. Şahsi sıkıntımız olduğunu uyuyamıyoruz. bunu ama. ama ümmetin sıkıntısı olduğunu rahat bir şekilde uyuyabiliriz. Yani. Bu mesele var. Ümmeti düşünmeme meselesi var. Ümmete dua etmeme meselesi var. Ümmete dua etmeme meselesi var. Bu çok önemli bir şey. Allah'ta ayvanız sabit olun. <gülüyor> Allah rızası için ümmetin faydasına çalışmaya bize nakip inşallah. Bu dört madde. Dolayısıyla özetleyecek olursak birincisi Müslümanların en acıda gördüğüm şeyler yani bunlar eğer doğruysa Allah'tandır. Yanlışsa benim günlükler mevsimlerdir. Birincisi, birincisi Kur'an'a ve sünnete ve nübevi hareket metoduna geri dönmemiz lazım. Yeniden tahvil etmemiz lazım. Yeniden okumamız lazım. Kansa kan, cansa can, neyse ne vermemiz lazım. Islam ancak öyle gelir. Başka gelmez. Ümmetin sonu ancak ümmetin başının ıslah olduğu şeyle ıslah olur. Hayat, iman ve cihattır. İman ve cihatta ıslah olur. Başka bir şeyle ıslah olmaz. İnneme المؤمنون الذين aminu billahi ve rasulihi sümme lem yertabu ve cahedi bi emwalihum ve enfikim fisebidillah ulaike kumustadifun. Olediğim, bizim hücrel süre seslerim okuduğunda ayet Şüphesiz ki Allah'a ve Rasulüne iman edenler, sonra da imanlarından hiçbir şekilde şüpheye düşmeyenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte sadıklar onlardır. Doğru söylediler onlar. Onlar doğru söylediler. Allah'a reddili sözler sadıklar. Siz değilsiniz, biz değiliz. Öyle değil mi? Mesele bu. Nebirli hareket metodol denmemiz lazım. İkincisi, şu dünya sevgisini Allah için kalbimize atmamız lazım. Dünya sevgisinin kalbimizde aklımız lazım demek herhalde evet, bekliyor musunuz? Marka elbiseleri, marka arabaları, marka kebapları, marka tatlıları Valla terk etmemiz lazım Bu anlama geliyor Evimizde illetli işe alması gerekmiyor Herkes evini vicdanına koyup kendisini tahliye verebilir. Benim bir şey gerek yok Dünyaya tavır almamız lazım, tavır Dünyaya tavır almamız lazım Biz dünya ehli değiliz Biz ahiret ehliyiz Biz cihad ehliyiz Biz mücahitlerden yanayız Bunu belli bir şeylerimiz olması lazım. Bütün amellerimiz cahillerin amelleri gibi olsa, konuşmalarımız mücahitlerin konuşmaları gibi olsa vallahi bu Allah-u Teala'yla kazaklandırır. Allah-u Teala'nın da hoşuna gidilir. Sadece şeytanın hoşuna gider. Kötü alimleri anlatırken alimler ne diyorlar biliyor musunuz? Kötü alimin misali cennetin kapısına durup konuşmalarıyla insanları cennete çağıran yaptığı amellerle insanları cehenneme çağıran adama ben. Konuşmalarıyla cennete çağırıyor. Öyle Ama yaptığı amellerle cehenneme çağırır. Allah'a ayaklarınızı sabit durdur. Dünya sevgilisinin kalbimizden atarız. Üçüncüsü, bir günce nakrebetmemiz lazım. Ortamlarımızı artık daha ciddi, daha finizli, daha bereketli, daha aziz ortamlar haline getirmemiz lazım. Nakrebetmemiz lazım. Dördüncüsü de, ümmetin değerli hedeflerimiz lazım. Sadece kendi nefsimizi, kendi nefsimizi, kendi toplumumuzu, kendi cemaatimizi, kendi ailemizi düşünmememiz lazım. Bunları dimetis için gibi bir şey. Allah'ta dileğim inşallah. Allah'ta filetleri dinlere girmekten ziyade sınavları çok daha